Bismillah, elhamdülillah ve salatu vesselamu ala rasulillah. Bir kardeşimiz sordu, hayvanlı, eğlenceli gösterilere gitmek, yani sirke gitmek caiz midir diye. Şimdi bu tip şeyler, spor, eğlence, insanların eğlendiği gösteriler, ilk etapta, ilk bakışta, yani prensip olarak haram değildir. Ancak bunun içeriğinin ne olduğu önemlidir. Yani gidilen yerde sihir gibi e, haramlar varsa ve gösteri yapanların müstehcen görüntüleri, açık saçık görüntüleri varsa ya da orada bulunan hayvanlara eziyet ediliyorsa ve e, bulunulan ortamda şeriata muhayir yani uygun olmayan tümleler bir ortam varsa, kadın erkek karışık, uygunsuz bir ortam varsa buralara gitmek elbette ki caiz olmaz. Ve bununla birlikte ibadetlerden alıkoyorsa, mesela tam o gözlerin olduğu vakitlerde namaz geçecekse, namazını terk edecekse ya da ihmal edecekse bu gibi durumlarda caiz olmaz. Ama diyelim ki kısa süreli ve bu saydıklarımızı saydığımız şeyleri taşımıyor. Bu özellikleri taşımıyor. Allah'ın emrine uygun olmayan işlerde yok. Yani buna haramdır demek doğru olmaz ama bu saydığım maddeler varsa o zaman bu sirk gibi bu tip eğlence yerlerine gitmek caiz olmaz. Bunun dışında çalgı aletli eğlence yerleri de tabii ki caiz değildir. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bunları yasaklamıştır. Yani çalgı aletlerinin haramlığı hususunda özellikle böyle bir eser çıkarmış Nasruddin Albani Rahimeullah müstakil bir eser yazmış. İslam fıkında çalgı aletlerinin hükmü diye bu eserde hadisleri özellikle teknik açıdan ele almış ve sahihliğini ortaya koymuştur. Dolayısıyla çalgı aletli Böyle eğlence yerlerine gitmek de caiz olmaz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.